Evet 94.9 Açık Radyo'da Rekon Rekon tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu Ömer. Çok bugün, bugün oldu pow Evet <gülüyor> Power Metal programına evet, sıkı abi. giriş yapayım diye uğraşıyorum. Heyecanlı yapalım dedim. <gülüyor> ben evet, Cemil Topuzlu. <gülüyor> ne yapacaksın? Power Metal'de benden bu kadar tamam, tezahat. Tamam bir daha açıyorum o zaman dur. Evet 94.9 Açık Radyoda Rekonatla tekrar karşınızdayız ben Cemil Topuzlu <gülüyor> ben Ömer Şahin İşte bu tamam peki hadi başlayalım bugün evet, e -metal, evet. Power Metal hatta. Power Metal Power Metal Power Metal programı yani esasında gruplar kendi içinde hatta sürprizimiz de var. Bir tane trash metal grubumuz var, Yepyeni. İlk, i̇lk albüm, ilk Kilemol kile diye albümünü çıkarıyor, çıkarmış. Yeni bir grup var, Metallica diye. Ya o Kilemol albümünden de Hardwired şarkısını çalacağız ama daha sonra onun dedikodusunu yaparız. Eee, ilk grubumuz Assignment. Assignment Alman grup. Massacre Records'tan çıkıyor yeni albümleri Closing the Circle. Bunlar da eskiler aslında. Bayağı eskiler. Ben bilmiyordum. Ve yani. Massacre için çalışmak da kolay iş değildir Massacre'ın elemanı olmak da Çünkü Massacre gerçekten Power Trash'in en sağlam e, gruplarının albüm yaptığı prodüksiyon şirketidir. E, bu adamlar progressive power gibi. Çünkü yani bunlar bu gerçekten çok ciddi bir progresif formül var. Evet, bu adamların yaptığı aynen. power metalin aynen, içinde. Aynen. Çünkü adamlar her hemen hemen sağlam power metal, Alman power metal bu grubunda bulduğumuz e, virtüözite bu adamlarda da ön planda. Yani gerçekten şimdi vokale baktığında Diego Valdez bu ne biçim Almansa <gülüyor> artık yani ad bir garip bir adı ama herhalde Alman olmadığını düşünüyorum. Değildir canım. Ama Maria böyle, Jose Lady var mesela. Yani şimdi Goran Panic olabilir e, şeydir evet. göçmendir. İşte Gert Prick tamam eyvallah. Yani bunların hepsi Alman isimleri olabilir de. Diego Valdez yani bir göçmen çocuğu olabilir belki. Ronnie James Dio'nun yandan e, şeylisi çarklısı diyeyim. Yani, <gülüyor> yandan ya, iyiymiş. <gülüyor> Başka bir şey gidiyordu ama <gülüyor> iyi toparladı. <gülüyor> Bekledim ne çıkacak diye. <gülüyor> yani e, gerçekten Ronnie James Dio'yu çok andırıyor. Evet. Ondan sonra e, yani vokal rifflerinde de vesairelerde de gitarla da e, belli e, Goran Panić'le Kübalı şey, herhalde. Şeyler, herhalde bu. Öyle diye düşünüyorum. Kübalı diye düşünüyorsun. E, Meksikalı felandır belki. Yok yok yo, değil. yani Kübalı derken yani Hispanik anlamda e, söyledim. Yani Kübalı veyahut da İspanyol Meksikalı, da İspanyol herhangi biri. E, Almanya'da bence bir işçi çocuğu da olabilir bunlar. Yani göçmen de olabilirler. Ee, ama e, klavyelerle e, şeyle e, adını söyle bu tip vokalle bana acayip mastodonu hatırlatıyorlar yani tam o progresifin mastodon tarzına mastodon çok power chord ama. power chord ya yani bunlar, bunlar daha, biraz daha bunlar biraz daha blues riffli, evet. riffli rifflerine kaçan valla yani ben Şu tarzı çok beğeniyorum. Ee, Alman bir grubun bunu başarıyla yapması beni çok şaşırttı. Değil mi? Evet. Ee, pek beklemem Almanlardan bu tip. Onlar drum machine. Aynen. Hayır hem drum machine hem de daha power power metal yaparlar. Bu tip böyle daha progresif ve işin içine birazcık daha e, şey rifflerin, e, rahat rifflerin rahat rifflerin rahat dinlenmesi rahat rifflerin karıştığı müzik tarzına pek bulaşmazlar diye düşünürdüm. Ve hatta hard rockın dibine vururlar accept gibi. E, ve hatta metal. Mekali. Hard Rock Metal. Aynen. Oh, ee, evet. o, o arada. Ya, Ama hiçbir zaman Power Metalcileri bu tarza yatmaz. Almanların o açıdan Assignment güzel bir sürpriz. Örnek, değil mi? Evet. E Closing the Circle albüm ismi. Evolution dinleyeceğimiz parça. Dinleyelim. programın başında işaretini vermiştik. Yeni Daha grubu. fazla bekletmeden yeni grubu ıı, tanıtalım. Grubun ismi Metallica. Ee, Kill a Mall albümüyle tekrar, e, karşımıza çıktı. tekrar değil ilk defa karşımıza. İlk defa mı? Ee, Yok be abi. Ben yani, sanki dinledim <gülüyor> mi? Evet Metallica yeni single ile karşımızda Hardwired. Ee, gerçekten şaşırttı. Neden şaşırttı? Metallica sanki 1983 yılındaki Kill a Moll albümünden aşırttığı, o zaman besteleyip de kaydedemediği, kullanamadığı ve bugüne kalmış Yani tozunu şöyle bir silip hadi arkadaşlar buyurun size yeni Metallica diye önümüze koyduğu şarkı gibi geldi. Hardwired. Şimdi Metallica nedir? Ya Metallica işte çaptır çaptır okunan bir kitaptır benim gözümde. İşte ilk iki albüm bir çaptırdır. Ondan sonraki iki üç albüm bir çaptırdır. Chapter, evet. Ondan sonra şey çaptırı gelir. İşte on beş yur. Aynen. Doksanlı yıllardaki o load reload çaptırı gelir. Ondan sonra bir senfonin orkestrası albümü vardır. Daha sonra kriz. Chris. Krizden sonra geriye dönüşle değişik bambaşka bir müzik. Santangar. Evet. Yani benim için. Dinleyebildiğim sevdiğim metalika değildir fakat orijinal bir metalikadır. Orijinal demeyelim. Peki. Bak gene o... Peki bu kızıyorsun buna. Ee, ne diyelim? Değişik Değişik metalikadır. Orijinal yanlış oldu. Doğru. Ben senden göre orijinal diyorum. Diyor <gülüyor> değişik metalika. Değişik bir şey. Ve ondan sonra bir Afif kendini tekrar fakat aa hiç de fena değil. İçinde bir iki, bir iki tane iyi şarkı varmış metalikası. Fakat şimdi hardwire'dı dinleyince Yaşlanmışlar dedim. <gülüyor> Yok artık bu tekrar. Yani bu resmen 1983 yılındaki Kilamol albümünden. Sevdin mi? Yani ben bunu severim. Bu trash güzel trashtır ya. Yani 80'lerin lerin trash. Başı, speed trash. Bunu bunu yapan bir sürü grup var. Overkill çok çok iyisini yaptı bunun 80'lerin başında. Oh ee, şey çok Exodus çok iyisini yaptı. Megadeth iyisini Testament. yaptı. Testament çok çok iyisini yaptı. Bu biz bunları dinledik Ömer. Ben Metallica'dan bunu dinlemek istedim. Ama Metal bak şimdi o saydığın grupların tamamı melodik, riff üzerine yürüyen. Tabii ki. Şimdi trash yapıyorlar ama Metal, e, metal Church vardır. Cün, metal Church daha cincin trashtır. Ama iyidir gene şeyler var. Sen ne? seversin ben yani, sevmiyorum mesela normalde metal. sevmem yani. Ee, diğer gruplar hep riff yani riffin üstünde yürüyen trash grupları mesela. Ennihilator. Later. e O, o hem Liff e hem Court diyelim. Onun çünkü çok sert şeyleri de var. Tabii. Evet. Çok, evet, e doğru. Jeff Waters. N.A.L.A.T.E.R. ama çok yani garip bir trash o ya. Bunların evet, içinde evet, değil ya. Evet. Farklı değil mi? Farklı. Garip garip bir şey var onun. Zaten Peki. onu da kendi de devam ettiremedi yani. falan. Bozmayayım Hüfersi. seni devam et. O, Metallica'da ilk albümden sonra fark ettiysen melodik yön üzerine gitti. Hatta vokal dersi falan aldırtırdılar Elif'e. Writerline'tikten sonra da hani biliyorsun daha düzgün söyleyebildi. Sürekli kendini sesi, geliştirdi. Evet. Sesi gidiyordu bir de evet. konserlerde kayıtlı. Tabii tabii ilk konserlerde ya. o onlara şey artısı kazandırdı. Melodik riff yazma, bilmem ne falan. Çok Zaten... iyi prodüktörlerle çalışma evet, şeyi avantajı. Şimdi Kendileriyle çalışıyorlar ve hiç beceremiyorlar. <gülüyor> Hayır beceremiyorlar değil. Ya bu iyi bu şarkı ya. Ben severim böyle riff bir şey. Riff nerede? Ha yok. Yani riff yok şey yok. Solo yok. Solo yok. Solo yok. Vokal melodisi yok. Ya var değilim hadi vokal. Hadi vokal meclisi. melodisi. Şimdi adamın hakkını yeme iyi vokal. Yani kendine göre sen beğenmezsin vokali biliyorum. Yok yok ben, yani ben bu tarz bu tarz trençte bu iyi vokaldir. Yani kendine göre bir melodik bir şeyi var. Ama yani evet. abi çok sığ ya. Yani ben, i̇şte bu suya, ben bu suya ben bu süre balıklama atlamam. Yani Kafanı başlıyor? Vuruyorsun. Aynen. Ve gidiyor. Gidiyor. O kadar. Yani, yani değişmiyor. Atak yok, geçiş yok, riff yok. Ya Metallica, Metallica nesini severdim ben biliyor musun? Hiç o müziği sevmeyen, ay nefret Modülasyon ederim. Yok. Nefret ederim ben trash'ten, metal'dan. Ben öyle gümbür gümbür cıngır cıngır müzik dinlemeyen, dinlemem diyen adama bile Dinlettim. nasıl dinletebildim ya? O wow, abu çok da kötü değilmiş işte bir şeymiş bu aa filan yani dedi yani şunu dinletsen hiçbir şey ifade etmeyecek o insanlara yani bu son derece bana ya yavan geldi. o insanlar dinleyip neye önemli? yok hayır Ömer önemli. Bizim, bizim için. Hayır bu tamam biz. Neden önemli değil biliyor musun? Bu grup dediğin gibi Gini yaptığımız gibi şu yıl da çıksaydı o dediğin şey önemli olurdu onlar için. Evet. Onları tamam. kendini dinletmeye çalışması açısından yani grubun ay bu artık Metallica artık bu zaten, dinletecek bir şey mi var evet, solda kuruluyor yani yok yani ya, aynen. Yani, yani o kafasına göre takılıyor Metallica. İşte yaşlanmış bunlar kardeşim. İşte Zaten bunlar bu dönmüşler. Zaten hep yani. şey dönemine de öykünüyor bunlar eski bas dönenin. Aynen. aynen. Ee, Cliff, Cliff Burton'ın. Ne Cliffmiş be kardeşim evet. ya. Ben de hiç sevmem biliyorsun onu. İşte Cliff Cliff Burton <gülüyor> albüm yani o bambaşka bir hikayesin ona girersek 15. dakika evet. 55. dakikada çıkarız. Güzelim şeyi yani, mahvettiler. E, ha James Newsted'i. Yani Newsted. Mahvettiler. Bence çok iyi basçıdır yani. Jason. Jason Newsted. Jason, Jason James <gülüyor> değil. Jason Newsted. Ya inanılmaz Evet. Newsted. Yani. Newsted bu gruba fazla bir basçıydı zaten. Ya bir yani, fazla ikincisi bütün o melodik yapıyı evet. oluşturan olduğu evet. belli yani. Evet. hani. Şimdi sonra... de odun gibi basçı olarak rahat ha. ettiler. Aynen. Yani işte şeye Hiçbir benziyor şey diye. Gitar çalıyor. Evet aynen. Ya, parmak işte. E, pe, pena istemediler. E, pena çalan basçı isteme, penayla istemediler. Parmakla çalan işte buldular sonunda işte. Niye gitar istediler ki bas gitarı o zaman? İşte su bidonu çalan basçı istediler. Yani neyse işte yani onların onların da kendilerine göre bir şeyleri oluyor. Yani gerçekten bir dinleyin. Dinlemişsinizdir. Ya en ben hala iyi bir bekliyorum onlardan Dur bakalım, ama bakalım. Hadi buna benzer buna benzer 10 tane şarkı olan bir abinin çıkması. Şeye kaldım ben. Yani kişisel fikrimi soracak olursan da sen sormasan da ben söyleyeyim hadi söyle <gülüyor> hadi bakalım. <gülüyor> yani ziroyum. Parçayı dinledim. Diyorum eski Metallica. Şimdi dinliyorum 2016 yılındayız ya. Ne yapacağız eski Metallica'yı? Evet. Sonra yeni Metallica'yı düşünüyorum. Ulan diyorum. Oh hiç, e, hiç çekilmiyor. Hiç yani, çekilmiyor. Ya aynı. Aynı. Ne yapacağız? Eksi e, vurmuştuk eksilerde gidiyorduk. Bununla sıfıra, sıfıra çıktı. Sıfıra çıktık. Evet. Sıfıra Albüme çıktı. bakalım. Belki albümde melodik yürüyüşler şeyler de enteresan melodiler duyarız da hem vokal hem gitar yani Körk de bitti abi. Yok yok Körk bitti. E ya, yani altta evet. en azından vokalin altına enteresan tek ya melodik gitar geçişleri. Şeyler de bir ekliyordu. şeyler yata. Yok ya. yani adam dümdüz çalıyor artık. O da baymış olabilir yani gerçi. Yani ilginç. ilginç geldi ee, Bakalım Metallica'dan albümü dinle, bir albümü elimize alalım. Mutlaka bir kere daha programımıza konuk olur, olur. bir şarkıyla da bir, bir Eş, albümün inşallah. dedikodusunu yaparız. Evet, evet. evet Hard Wired Metallica. Programımıza devam edelim. <gülüyor> i̇lginç ilginç Metallica yeni grup Killa Mola albümüyle programımıza konuk oldu. Hadi bakalım. Sırada Trick, and Tri Trick or Treat var. Yani. İtalyan. Al işte bak şimdi olay nasıl değişiyor. Yani bir İtalyan faktörü, iki quintet faktör. Yani beş müzisyen. Ee, yani beş müzisyen de olay nasıl dönüyor? İşte klasik Dream Theater olayı. Ee, baskın klavye virtüöz gitar çok iyi ses. Aynen. Müthiş rhythm section. Genelde Almandır bunlar. Almanlar ama işin içine klavyeyi sokmayı sevmezler. İşin içine klavye girdiğinde İtalyan olur bu. Evet. İşte Trickortriydi. Yani nasıl buldun? Çok Eğer yani beğenmedim dersen de, derim ki yani git Ömer. Kulaklarınızı dinleyin. bir bir yat <gülüyor> uyu. Ondan sonra tekrar Sarhoş dinlemişsin derim. Yok. Çünkü gerçekten şuna bir şey bulmak artık zor. Zaten yani, e, grubun şeyi de e, Halloween Tribute'le başlıyor. Aynen, yani. aynen. Halloween, aynen. Halloween Zaten bu, Power Metal'in aynen, hani, aynen. şeyi dibi. Evet. Bunlar biraz daha teknikliler. Progressive çekiyorlar evet. olayı. Dediğin gibi teknik taraftı. Yani progressive diyorum artık ben oraya. İşte bir daha bir şey yapmaya çalışıyorlar. E, albümlerini e, konsept evet, aynen. E, şeye sığdırmaya çalışıyor. Örneğin bu ikinci Rabbit Hill Birinci e, bölümünü çalmıştık. İkinci bölümü nasıl olur diye merak etmiştik. İkinci bölümü geldi. Şimdi ikinci bölümünü çalıyoruz. Aceleleri yok. İki, yok aynen. 2 senede bir, 4 senede bir. Aynen, senede bir aynen dediğin ya. gibi 2012'deydi ilk bölüm. Şimdi 2016, 4 yıl sonra geldi. Bir önceki albümü 2006'da Evil Needs Candy 2 çok iyi albüm. Yok albümdür. arada var. Var mı? tin Soldiers var. Ha Soldiers. 2009. İşte ben onu atlıyorum. Kaç o? 2009, 9 pek. Yani ben onu görmemişim. Ben 2006'dan sonra 2012 demiştim. O zaman dediğin gibi 3-4 senede bir albüm geliyor. Aynen. Ee, Luca Cabri, müthiş bir gitarist. Yani gerçekten ee, ben çok beğeniyorum. Yani işte diğeri çıkan. Ee, A yok değil Luca Cabri bu albümde yok evet, doğru yok, yok. Luca Cabri yerine Luca Venturelli e, tamam tamam okey şimdi oturdu kafama çünkü ben bunu dinlediğimde nasıl tutturmuşlar demiştim çünkü Luca Cabri çok iyi bir gitarist ve çok beğendiğim bir gitaristti. Luca Venturelli şaka gibi aynı isimli ikinci bir Cemil müthiş gitar çalıyormuş Cemil çıkmış başka Cemil gelmiş o da müthiş gitar çalıyor. Yani gerçekten onun gibi bir şey bu Ömer. Bak dikkatini çekiyorsa gitarı çalan Ömer değil Cemil. Yani e, gerçekten şakası bir yana bu da Mad Maze diye bir grubun gitaristiymiş. Aynı isimli. E, ve e, yani işte Halloween, Edgay, Gamma Ray'den o me melodiler, o parlak gitar tonu. E, çok çok iyi becermişler vallahi işi. Zaten e, Guido, Benedetti de diğer gitarist evet. bunlar çift gitarla gidiyorlar zaten bu müzik ama tek... Alessandro Conti yani benim adamım ya yani bu bu gerçekten iyi bir vokal evet, evet. Yani ben çok beğeniyorum yani dinleyelim bu tarz dinleyelim mi dinleyelim dinleyelim çünkü gerçekten uzun şarkılar evet. daha ikinci şarkıdayız Çalacak güzel gruplar var Trick or Treat'in Rabbit Hill ikinci bölümden Cloth Rider dinleyeceğimiz parçalar. Power Metal programı yaparsın da hangi bölgeden grup çalmazsan olmaz İskandinavya. E şimdi de çalıyor muyuz? E, Geçelim o zaman ha. Geçelim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Finlandiya'dan Thunderstone gerçekten bu da 2000 yılında kurulmuş altinci albümleri programımıza en az iki kere konuk oldular daha önce. Evet. E, Sato Varios'un yandan <gülüyor> <Çarklısın>. çarklısı. <gülüyor> Hadi ben toplayayım. <gülüyor> Evet yani gerçekten e, Finlandiya'dan bu tarzın en iyisi Stratovarius çıkmış. Bu arkadaşlar da Stratovarius'un ayak izlerinden ilerleyen bir grup. E, çok iyiler yani e, zaten elemanlar da zaten şey. Evet yani, yani. şimdi Passi Rantanen gibi müthiş bir vokalist çıkıyor. Kim ve gidiyor? yerine kim geliyor yani <gülüyor> abi yani grubun büyüklüğü zaten burda yani Rick Altzy getiriyorlar Aynen. yani Advance Masterplan, Plan Herman, Herman Frank yani gerçekten vokalin tepesi bu adam yani ben Rick Altzy power, power metalde bundan iyi vokal çok az var diye düşünüyorum ben ee, işte bir Rick bizim Alan var Alan var Alan Lande Lande var Russell Allen, Yorland'e. Yani bunlar işte, bunlarla aynı Dizekli. seviyede evet. bir vokal rekaltısı. Zaten Thunderstone'a da girdiği zaman böyle değişik bir vokal, şey, albüm olmuş. Yani Fire and Ice gibi çok çok iyi albümleri vardı. İşte onun devamı olarak. Veterans of the Apocalypse. Arkadaşlar. Bu albümün sağlam şarkılarından bir olarak Apocalypse Again bu arada albümün ismi evet. çok hoşuma gitti. Bakıyorum şöyle bir e, şimdi The Burning diye bir albümleri vardı hatırlar mısın? İki, i̇ki önce veyahut da bir önceki albüm. 2004. 2004 mü? Tamam. O zaman baya eski o zaman şeylerden. Pasir Antanen orada çok değişik bir vokal yapmıştı ve Stavariusta kafa kafaya gidiyordu. Şimdi Ricalsi devreye girince bence artık Satovarius'un e, Cotipelto ile idare etmeye çalıştığı fakat kalitede tutturamadığı düzeyi Thunderstone Aynen. Ricalsi tutturdu diye düşünüyorum. Yani bir tek ne sorunu var? Thunderstone bir Power Metal grup ismi değil. Yani ha. Hard Rock grup ismi bir ordu aslında. Yani sonuçta biliyorsun marka demek isim baştan aşağı bir. Olusun biraz Thunderstone ismi şey sıkıntılı. Evet. Yani Masterplan işte bilmem ne ne diyoruz Events mesela bunlar tam power metal. Evet. Hani statu zaten adam. Tabi. Yani, yapabilecek gibi. en iyi şeyi koymuş yani. İşte markayı oluşturmak da zor. Geçebilirler Euro, Euro, mi? Olmaz ya. Euro Power da dediğin gibi geçme, geçemezler. Riot diye bir grup vardı. Hatırlarsın evet. Riot and Thunderstone diye bir albümü vardı. ve onu hatırlarım ben Thunderstone'u. İşte Hard Rock şey yani. Yaparak. Evet Hard Rock şey yapıyor. geliyor. Çağrıştırıyor. Çağrıştırıyor. Çağrıştırıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ama inanılmaz Power Metal yapıyorlar. Melodic Power hatta. Melodic Power. Evet. Dinleyelim hemen. Apocalypse'e gelen albüm. The Path. Persoonlijk in Dinle. burada melodic Power'un baba gruplarından biri 1994 yılından beri e, yani gerçekten bu tarzı en iyi şekilde eee nasıl temsil eden gruplardan biri olan Mabrus'da sıra Alman Mabrus ilk albümleri Seventh zaten artık babalar arasına girmişlerdi. Ondan sonra çok yoğun 2000'li yılların başında bir dönem geçirdiler daha sonra duruldular artık 3-4 yılda bir albüm çıkarıyorlar Aynı. Tabii albümlerin kalitesi de arttı e, çünkü baya düşmüştü 2000'li yılların At, sonuna At, Adnolution doğru Adnolution AD örneğin beğendiğim bir albüm değildi ama bu programa konuk olan Radical Peace ve Cannibal Nation i̇yiydi. son iki albüm çok iyiydi Tales from Beyond daha da iyi. Aynen. Yani Mabrooz üstüne koymaya başladı tekrar. Artık zamanını iyi değerlendiriyor. Ama acele zaten etmeden. gruplar. Yani 2-3 albüme evet. iyi gidiyorlar. Sonra bir 2-3 albüm tepe taklar. Yani iyi grup bu biraz bunu yap, yap, böyle oluşuyor yani. Bütün albümleri iyi beklememek lazım. İçlerinden birkaç tane parçayla idare ediyorsun. Bir 10 sene kadar. Ondan sonra tekrar yavaş yavaş yükselişe geçiyorlar. Ama bunlar zaten yani şey Halloween gibi şey gibi düşünmeyin. Bunlar o, yani o ana power metal gruplarının bir altındaki klasmandakiler. Ki, aynen dediğim gibi bunlar ikinci ligin e, tepesini oynayan birinci lige çıkıp ama tutunamayıp ikinci lige düşen aynen. takım. Aynen. Yani ne oluyor? İşte o babalar birinci liktekiler o sene albü, aynen albüm çıkarmamışlarsa bunlar boşluğu dolduruyor o sene. Bunları dinliyorsun ama baba çıktığı zaman da Aa, baba geldi diye. Aynen, aynen. <gülüyor> ya, o açıdan Almanlar Mobruz e, gerçekten Çok çok iyi. Zaten bütün yapılması gereken şeyleri de yapıyorlar melodik power'da. Ya zaten power metalde şöyle söyleyeyim, ne bileyim hani iyi power metal diniyorsa kayıt da güzelse vallahi söylenecek çok da bir şey kalmıyor çünkü adamlar bir zaten konsepti çok iyi bu. baştan sona bir konsept yapıyor. Yani virtüöz. birirtiyoruz. Zaten melodik yapıları çok güçlü oluyor. Ne söyleyeyim kayıtları da iyi olunca. Allah kahretsin. <gülüyor> yani gidiyorsun. Böyle çalınır mı deyip dinliyorsun ya. Tales from Beyond ö, albümün ismi. Tales from Beyond şarkısını dinliyorsun. Üç bölümde her biri beşer dakikadan on beş dakika sürüyor. Ve geçişleriyle şeyiyle üç tane ayrı şarkıyı adam sana bir konsept Aynen. gibi. Aynen. Bir şarkı olarak yani bu yani. Ama bu şey e riskli biliyorsun artık. Tabii. Evet evet dediğin gibi Aynen. ilgiyi kaybediyorsun değil mi? Yani bu dönemde insanlar parça. Aynen. Aynen. aynen işte 15 dakikalık şarkıyı kim dinler İstediği kadar içinde şey olsun Dream Theater bunu ne güzel yapardı ee, şeyle Eurotomania gibi evet. böyle ilginç bir şarkı vardır ikinci albümlerinden yok değil üçüncü, üçüncü albümler için. Awake üçüncü albümdür ee, orada böyle geçişler şeyler arada enstrümantal e, 4-5 dakikalık pasajlar İşte bu adamlar e, aynısını yapmışlar tabi dediğin gibi 2000'li yıllarda bu fazla yemiyor Yani insanlar e, ancak Mabruz e, manyakları albümü senin gibi baştan sona dinlemesini seven Aynen. insanlar onu dinliyor. Yoksa ötekisi diyor ki ne oluyor ya diyor ne var bunda diyor be 15 dakika uzunmuş bu böyle gideyip diye ben atlıyor. Ve kolay da atlaması da çok kolay bir düğmeye basmak yetiyor artık. Evet, Kasetileri evet. sarmıyorsun ve hatta evet. iğneyi kaldırmıyorsun İşte Aynen. o rahatlık işi çok değiştiriyor. İşte beyniyi değiştiriyor o yüzden Aynen. çok... Aynen. Yani ilk giriş yani ilk 15-20 saniyen çok önemli. Çok abi. önemli. Adama çok... dinlettin dinlettin dinlemedi mi demedin hadi ya. Yavrum eyvallah diyor sana yani. Evet, Tales from Beyond albümü Summerlet'te dinleyeceğimiz parçalar. Evet, Mabruss Nereden Ömer? Ha Yunan bunlar. Evet Yunan. Evet şimdi gene komşudan bir grup var. Ve çok da sağlam bir grup var. Yunanlar gene baba bir e, grup çıkarmış. Eskilerde zaten. Tabii eskilerde. Biraz e, eleman değişiyor. Onlarda o tür sıkıntılar oluyor. Elemanlar değiştiği zaman e, şey oluyor. Örneğin 6 yıllık bir aradan sonra Inner Bush albüm çıkarıyor. Kendi şeyi ve vokalisti değişmiş. <gülüyor> e, çok yani. çalışmış. Ve üçüncü vokalistleri. Yani dediğin gibi ne çok... <gülüyor> vision, vokalist değiştirmesi de yani şey... Arada bir şey... Black Sabbath şeyleri var. Gitarist müziği işte ya. Evet. Yani gitarist evet. yapıyor evet. işte Aynen. elemanları. Sağdan Aynen. Sağdan soldan topluyor diyelim. Ne diyelim? Yani şimdi doğrusun Ömer. Eyvallah gitarist müziği gitarist alıyor. Vokaliste göre yazıyor mu? Artık bilemeyeceğim de e, Kardeşim Yani bu kadar kaliteli vokal de Şeyden ağaçta yetişmiyor Yani Yunanistan gibi ufacık ülkede e, Yani Yani Yunanlılar çok grup çıkartıyor Bu tarz Heavy metal ve power metal abi Ama Aleksandropoulos'lu eski şey Yani tam böyle Dio Tarzı bir vibe'ı vardı ünlü, Onun böyle bir şeyi ünlü olamıyorlar vardı ya, Ünlü olamıyor. olamıyorlar Tamam ağacım orayı geçtim zaten artık O işin kaderi yani ama bu kadar güzel albüm çıkarır mı bir insan 500 satacağını 400 satacağını bile bile bu kadar güzel albümler yani şaşırıyor insan yani çok takdir ediyorum vallahi çok takdir ediyorum hemen yani düşün ya son derece sınırlı takdir edileceğini düşündüğüm bir e, ürün var elinde evet. ve kaliteyi bu kadar yüksek tutuyorsun e, ben çok beğeniyorum yani gerçekten Yunanlar bu açıdan demek ki adamlar içlerinden geliyor ve yapıyorlar ama ne yapacaksın ki başka Ne bileyim? Yani yapabildiğin. Postacı şey ol, kamyon şoförü ol. Ne bileyim yani <gülüyor> ben? Belki de öyledirler. E, i̇şte ama yani başka iş yapıyorlar. Başka mı? iş yapıyorlar herhalde. Yani, yani. Ama bu kadar da kaliteli olması, İşte Eiko Eikospen Takis. Artık bir kere daha okutmayın ne olur. George diyelim, ismi Georgemuş. Yani gerçekten çok çok iyi bir vokal. Aleksandro Polosdan sonra geldi. Bu biraz daha böyle şey benim tarzım vokal yapıyor. Daha böyle şey, yani öbürkü daha Dio tarzı yaparken bu daha... Hadi dinleyelim şey, dinleyelim, boşver. Yani Inner Wish'i beğendim ben onu söyleyeyim. Evet. Power Metal daha değişik bir melodik metal ve Power Metal arası bir şehir yere oturmuşlar. Daha powerdular bunlar. Ee, bravo Yunanlara diyorum, Roll the Dice'de dinleyeceğimiz evet, şarkı. Evet, dinleyelim. Programımızın son grubu baba. Power Metal'in kendi türündeki artık ikon gruplarından biri. Power Metal, yerim. Heavy Metal. Heavy Metal tamam ama yani Heavy Power. power yani heavy. Power. Yani o garip bir şey o. Yani, yani artık aynen. onu ben Aksept'e de söyleyemedim Saf ya sana. Soft Power diyebilirim. Yani bunlar. E, bunlar Heavy Metal mi dersin, Hard Rock mı dersin Aksept'te. Bunlara da Power mı dersin, Heavy Metal aynen, mi dersin? Arada. arada kalan Running Wild e, Baba Almanlar Zaten e, tek kişinin e, projesi bu. O... Iron Maiden'ın şey devamı Deva. diye düşünüyorduk. Yani devamı değil de bir türevi. Türevi diye düşünüyorum. Daha doğrusu Iron Maiden'dan kalan boşluğu dolduracak Yaşa. diye umut ediyordum. Yaşa. 90'lar da çok. Çok şey. 40 yıllık north... gruptan söz ediyoruz. 40. yaşını evet, kutluyor. 76'dan beri müzik yapıyor. Ama sonuçta 76'dan beri müzik yapıyor ama asıl popülerliğin 90'ların... Ortasında. on Jolly Water'la işte dediğin gibi yoyo yo 80'lerde. Hayır 80'lerde yaptı ama. O da, on Jolly Water'ın yılı neydi? Bakalım. Ee, e, 87. 87 tamam okey. Yani ben üniversitedeydim çünkü hatırlıyorum. Evet. Yani işte o 87 yılında bunlar tepeyi vurdular o Jolly Water'la. Ondan sonra... Jolly Roger. Roger. Jolly Roger yani, water, water diyorum. Jolly Roger. Water, water benim Jolly Roger. Roger işte. Jolly Roger, Jolly Roger. O top sesleri falan evet. falan. Yani gerçekten bir epik bir şeydi o. 87'de şeyde kaynadılar ama. Hard Rock'ın e, ve Metallica'nın arasında kaynadılar. Orada o Şüphesiz albüm çok iyiydi. Katılıyorum. Şeyde... Ama 90... Hadi 90'larda Judas'la... 90'ların başı Judas ve Iron Maiden çok iyiydi. Orada da onlar bir ezildiler. Çünkü... Şık attıkları adamlar. Yani ne albümler çıkardı? En yani şey <gülüyor> e, Pink gibi albüm yani, var o dönem yani. İşte ne yapacaksın yani altta yuvarlanıp durursun işte. Ama 94-95 gibi ben hatırlıyorum. Hatta 99'e 2000'e kadar çok ha, Running Wild çok iyiydi. İşte çünkü de devamlılığını sürdürebildi tek kişilik grup bunlar. Aynen. Tek kişi. Iron Maiden öldü. Aynen. Judas öldü. Bill öldü. Vokal değiştirdi. Evet. E, boşluğa düş. O dönemde... Ben diyordum ki o boşluğu bunlar dolduracak ki bir süre doldururlar ama gel gör ki 2000'den sonra Running Wild durdu. Sizleri ömür. Evet mi? evet. Yani zaten... Yani albüm çıkartıyor evet, ama... çok da sık albüm çıkardığı söylenemezsiniz. Kaç tane albüm var 2000'li yıllarda? 4-5 tane filan. Evet tabii. Yani çok sık da çıkaramıyor. Çıkardığı albümlerde pek... Hatta iki tane yok. Victory 2000 Hı -hı. The Brotherhood 2002 Sonra atlıyor işte. 2005 var. Ne var 2005'te? Toplamadura. Wogu, Wogu, Wogu. Rogers hiç. and Wogu diye bir albüm. Ben o, hiç bak bilmiyorum. Ben de bilmiyorum, bilmiyorum işte. Işte. Orada bir Sonra şey var mı? 2012'de hemen. tekrar ha. geri döndüler. İşte aynen dediğin gibi 2010'ların başı diyecektim ben. Yani o işte atlıyorlar çünkü orada artık duruyor grup. Ee, Bu 2012'deki albümü çaldığımızı hatırlıyorum. Beğendik. Biz. Beğendik. E, bu da hiç fena değil. Rapid 4 ile geldi tekrar. Arada 2013'te de çıkarmışlar ben onu da kaçırmışım. Yo yo değil bunları çaldık. Hem 2012'ye hem 2013'ü çaldık. Çaldık mı? Çaldık Ömer. Aa ben. Çaldık. Yani bu programa 2-3 kere konuk oldu. 2012 çok iyi hatırlıyorum çok güzel albümdü. Ya albümdü. Evet. 2013'te ok ekledik. Aynen. Hiç fena ben... değil. Şimdi 2016'da yeni bir tane albüm çok şaşırttı beni. Ben beğenmedim ama. Yok yok bu yani artık tekrara giriyor. Kardeşim bekleyecek bu adam çünkü tek kişi bu kadar iyi aratabiliyor ya İşte biriktirdi iki albümle kustu şimdi arkasını getirmeye çalışıyor ama elinde fazla malzeme olmadığından kaliteyi düşürdü evet. bence benim fikrim bu ee, yardım da olsa iyi olur çünkü bu adamları çok çok iyi çevreleri var İyi müzisyenlerle biraz ortaklaşa bir şey yapsa birazcık daha artık running wild bir proje grubuna dönüşse çok sevinirim ama olmuyor O nedenle de yaratıcılık sınırlı kalıyor diye düşünüyorum. Evet, Rappet Foray albümün adı Black Bart'ta parçası. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık kadar haftaya görüşmek üzere. Bol olarak günler dileriz. İyi geceler.